rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün adib bin Hatem radiyallahu anh Tay kabilesinin üzerine kara bulutlar kaplamıştı. Herkesin merakı kabilelerini darmadağın edip büyüklerini esir eden uğursuzluğun ne olduğuydu. Dilden dile dolaşansa tanrılarının kendilerini terk ettiğiydi. Yerle bir olmuş puthanede en büyük putları füls paramparçaydı. Nasıl olmuş da kendini koruyamamıştı. Hem tanrıları yerle bir olmuş hem de kabilelerinin lideri Şam'a kaçmıştı. Bundan büyük uğursuzluk olamazdı. Ama hiçbiri kendini korumaktan bile aciz olan putların nasıl olur da ilah olabileceğini düşünemedi. Kendilerine hiçbir fayda ve zarar veremeyen bu varlıkların sahteliğini akıl edemedi. Cehaletin karanlığı bir süre daha Tay kabilesinin üzerinde dolaşacaktı. Tay kabilesinin kudretli ve güçlü reisi Adi Şam'a kaçmıştı. Hz. Ali, 150 kişilik müfrezesiyle Tay topraklarına girmeden önce geleceğini haber almış ve canını kurtarmak için kabilesini terk edip kaçmıştı. O Tay kabilesi ki, lideri hatem, cömertlik, musamaha, tevazu, sadakat, iffet ve vefakarlık gibi faziletlerle temayüz etmiş bir insandı. O, şarap içmeyi ve sefaati haram sayardı. Tay kabileleri arasında, Yaygın olmasına rağmen Hristiyanlığı kabul etmemiş, atalarının dininde sadık kalmıştı. Araplar arasında onun cömertliği ve mertliği bu mesel olmuş, dilden dile dolaşmaktaydı. Güzel ahlakının yanı sıra şairliği ile de meşhurdu. Öldükten sonra oğlu Adi, kabilenin başına geçti. Adi, Hristiyanlık dinini benimsemişti. Şam'daki Hristiyanlarla iyi bir diyaloğu ve dostluğu vardı. Hazreti Peygamber'in hicretten sonra Medine'de kurduğu İslam devletini ve bu devletin faaliyetlerini iyi takip ediyordu. Kendisi Müslüman olmamıştı. Olmaya da niyeti yoktu. İslam devletinin giderek genişlemesinden endişe ediyordu. Medine'de olup bitenlerden haberdar olmak için de Medine'de bir casusu bulunuyor ve bu casustan aldığı habere göre hareket ediyordu. Kabile reisi Adin, mutasip bir Hristiyan ve amansız bir İslam düşmanı olmasına rağmen, kabileleri içinde puta tapanlar da vardı. Cesareti ve heybetiyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Esir edilmesine rağmen, asil ve kendinden emin bir edayla konuşuyordu. Herkes merak etmişti bu kadını. Hazreti Peygamber'in huzurunda, esir bir kadının bu tavırları gerçekten manidardı. Kendini cesaretle savunuyordu. Ya Muhammed! Beni serbest bırakmanı ve Arap kabilelerinin başıma gelenlere sevinmelerine fırsat vermemeni istiyorum. Çünkü ben kabilenin reisinin kızıyım. Babam ırz ve namusu korur, esiri salı verir, açları doyurur, çıplığa giydirir, misafiri ağırlar, yemek yedirir, herkese selam verirdi. Kendisinden dilekte bulunanları geri çevirmezdi. Ben Tay kabilesinin eski reisi Hatem'in kızıyım. Hazreti Peygamber dikkatle dinledi ve onu tatilif edecek şu sözleri buyurdular. Senin bu anlattıkların gerçek müminlerin vasıflarıdır. Eğer baban inananlardan olsaydı ona mutlaka rahmet okurdum. Kendisi için istiğfarda bulunurduk. Hazreti Peygamber Adi'yi yakından tanıyor ve onun gibi güzel hasletlere sahip birinin Müslüman olmasını arzuluyordu. Tay kabilesi Araplar arasında temayüz etmiş, şerefli ve kerim bir kabileydi. Adi'nin Müslüman olması halinde kabilesi de ona tabi olacaktı. Hazreti Peygamber, bu cesur kadını azad edip hürriyetine kavuşturdu. Onun ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilendi ve her türlü ihtiyacını karşıladı. Seffane, Hazreti Peygamber'den gördüğü yakın alaka ve iyilikten dolayı kendi gönül rızasıyla Müslüman oldu. Hazreti Peygamber, Özellikle Adi ile görüşmek ve onu İslam'a davet etmek istiyordu. Şefanenin yanına esir aldıkları akrabalarını ve her türlü yol hazırlığını da karşılayarak Adi'yi ikna edip getirmesi için Şam'a gönderdi. Uzun bir yolculuktan sonra Şefane ve beraberindekiler nihayet Şam'a ulaştılar. Tay kabilesinin bir korkak gibi kavmini terk edip gitmesi Şefaneyi çok yaralamıştı. Babaları Hatem'in tüm Araplar arasındaki şöhretine, ve itibarına darbe indirmişti. Şefane adiyi görür görmez vallahi babanın yapmadığı bir işi yaptın sen. Haydi. Resulullah'a isteyerek veya korkarak git. Her kim Resulullah'a geldiyse ondan iyilik gördü. Vallahi ben senin bir an önce gidip Muhammed'e katılmanı isterim. Eğer kendisi gerçekten peygamberse ona tabi olmakla başkalarını geçmen senin için bir fazilet ve üstünlük olur. Eğer bir hükümdarsa, onun sayesinde saltanatını yeniden elde eder, hor ve hakir bir duruma düşmezsin. Artık karar senindir. Adi, geçen süre içinde çok muhasebe etmişti ve yaptıklarından pişman olmuştu. Kardeşi Sefane'nin sözleri onu daha da etkiledi. Vallahi sen doğru söyledin. İsabetli bir fikir beyan ettin. Ben bu zahta gideceğim. O bir yabancıysa bana zarar veremez. Eğer doğru ise onu da anlarım. Söylediklerini dinlerim. Kendisine tabi olur. Dedi. Nice krallar, kisralar, kaşerler görmüştü. Zenginler, soylular, edipler, şairlerle beraber olmuştu. Ama onlardan hiçbirine benzemiyordu. Onun hakkında neler söylemişlerdi? Şöhretin peşinde, gücün ve itibarın peşinde demişlerdi. Arapların lideri olmak ve onların her şeyine sahip olmak istiyor demişlerdi. Ama son birkaç saattir gördükleri, söylenenlerin yalan olduğunu söylüyordu. O ne servetin, ne şöhretin, ne de saltanatın peşindeydi. Hazreti Muhammed'i mescidde görmüştü ilk. Asabının arasında sıradan bir insan gibiydi. Mescitte fakirler, köleler, yoksullar, yaşlılar, çocuklar, gençler, her sınıftan, her meslekten insan etrafını çevrelemişti. O hepsiyle ilgileniyor ve konuşuyordu. Ne bir krala ne de Kayser'e benziyordu. Yanına gidip selam vermiş ve kendisini tanıtmıştı. Hz. Peygamber adiye elini uzatıp musafa yaptı. Onu evine davet etti. Eve giderken yolda yaşlı bir kadın ve çocuk, Efendimizin yoluna çıktı. Belli ki bir müşkili vardı. Resulullah onun derdini dinledi. Sonra kadınla gidip işini gördükten sonra, Adî bin Hatem'le Hane-i e gittiler. Adî bin Hatem radıyallahu anh, şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyordu. Eve gidince şaşkınlığı bir kat daha arttı. Zira Hazreti Peygamber, İçi hurma lifinden doldurulmuş minderi oturması için ona verdi. ''Bunun üzerine otur.'' dedi. Adi, ''Olmaz efendim. Buyurun siz oturun.'' diye mukabelede bulundu. Hazreti Peygamber ısrar etti. ''Hayır, sen oturacaksın.'' buyurdu. Adi, mindere oturdu. Kendisi kuru yerde oturdu ve konuşmaya başladılar. Hazreti Peygamber, ''Ey Adi bin Hatem.'' ''Gel Müslüman ol da selamete er.'' buyurdular. Adi, ''Ben dindarım, benim dinim var.'' dedi. Hazreti Peygamber tekrar, ''Ey Adi bin Hatem, gel Müslüman ol ve selamete er.'' buyurdular. ''Ben dindarım, benim dinim var.'' dedi. Adi tekrar. Hazreti Peygamber üçüncü kez tekrarladı. Aynı cevabı alınca bu kez, ben senin dinini senden daha iyi bilirim buyurunca, Adi, Demek sen benim dinimi benden daha iyi biliyorsun. Allah Resulü, Evet. Şöyle Adi, Sen bir rekusi, Yani Hristiyanlıkla sabirlik karışımı bir dinin mensuplarından değil misin? Adi, Evet dedi. Resulullah, Sen kavminin başkanı değil misin? Adi, ''Evet'' dedi. ''Sen ganimetin dörtte birini almıyor musun?'' dedi Resulullah. Adi ''Evet alıyorum'' dedi. Allah Resulü ''Bunu almak senin dinine göre sana helal değildir'' dedi. Adi ''Evet öyledir, dediğiniz gibidir.'' Adi bu son sorudan dolayı mahcup olmuş ve başını önüne eğmişti. Allah Resulü onun hakkında her şeyi biliyordu. O anda Adi, onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anladı. Hazreti Peygamber onu daha fazla utandırmamak için konuyu değiştirdi. "Ey Adi, sen niçin kaçıyorsun? Ne diye kaçıyorsun?" sorarım sana. "Allah'tan başka ilah var mı?" diye sorunca Adi bin Hatem, "Hayır," dedi. Hazreti Peygamber, "Peki sen Allahu Ekber demekten mi kaçıyorsun?" Yüce Allah'tan daha büyük bir şey mi var? Adi cevapladı. Hayır dedi. Hazreti Peygamber konuşmasını sürdürdü. Biliyorum, senin bu dine girmene engel olan şey, ona sadece insanların zayıf ve güçsüzleri giriyor. Araplar onları kısa zamanda yok ederler diye düşünmendir. Vallahi çok sürmez. Müslümanlarda mal ve servet öyle bollaşacak ki, Mallarının zekatını alacak kimse bulunmayacaktır. Belki de senin bu dine girmene, bu din mensuplarının düşmanlarının çok ve kendilerininse sayıca az olduklarını görmen engel oluyordur. Vallahi çok sürmez. Bir kadının kasıyen devesinin üzerinde yalnız başına çıkıp Kâbe'yi ziyaret edeceğini ve bu yolculukta Allah korkusundan başka hiçbir korku duymayacağını da isteyeceksin dedi ve Adi'ye sordu. Sen ''Hire'yi biliyor musun?'' Adi, ''Gitmedim, orayı görmedim ama varlığını biliyorum.'' dedi. Allah Resulü, ''Allah'a yemin ederim ki, çok yakında gücü Allah bu işi yani İslamiyet'i tamamlayacak, hatta Kisra bin Hürmüz'ün hazineleri de ele geçirilecektir.'' Adi şaşkınlıkla sordu, ''Kisra bin Hürmüz'ün hazineleri mi?'' Allah Resulü, ''Evet.'' Kisra'nın hazineleri dedi ve şöyle devam etti. Hire'den deve üzerinde korumasız olarak tek başına çıkıp gelen bir kadın da Kabe'yi tavaf edecektir. Belki de senin bu dine girmene devlet ve saltanatı Müslümanlardan başkasında görmen engel oluyordur. Allah'a yemin ederim ki çok yakında Babil ülkesinin beyaz köşelerinin de Müslümanlara açılacağını işiteceksin. Hz. Peygamber'in anlattıkları ve ona gösterdiği alaka ve yakınlık adı ziyadesi ziyadesiyle etkilemişti. Onun için Müslüman olmaktan başka bir yol kalmamıştı. Ve Hazreti Peygamber'in huzurunda kelimelerin en güzelini söyledi. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûl. Hazreti Peygamber'in yüzü sevinçle aydınlandı. Onun için birinin hidayete ermesi, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha sevgiliydi. Adi bin Hatem radıyallahu anh'ın İslam'a girmesiyle, sadece o değil, bütün bir kabile, bütün Tay kabilesi hidayete erecekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu ensardan bir sahabinin evine yerleştirdi. Adi bin Hatem radıyallahu anh, Sabah namazında mescide gelir, yatsıya kadar Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmazdı. Medine'de kaldığı günler boyunca İslam'ı çok güzel öğrendi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu, kabilesinin başına vali tayin etti. Adi bin Hatem radiyallahu anh, canla başla İslam için çalıştı ve nihayetinde bütün kabilesi İslam'a girdi. Adi bin Hatem radiyallahu anh, İslam yolunda bir ömür hizmet etti ve Efendimizin yıldızlar kadar parlak ve yüksek sahabileri arasına adını yazdırdı. Salatü selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe ikramın kiramın üzerine olsun.